Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 179, Temmuz 2023 Başladı, hoş geldiniz. Dinlemek üzere olduğunuz söyleşi, Eylül 2021'de kaydedilmiş olup, Geçen ay Enlem ve Boylam 178'de yayınlanan bölümün devamıdır. Niye benim performans gerilim şeye böyle körelmişim demek ki? Sen çok düşmüşsün ya. Çok. Hı. Deyikli, hızlı canlı yapardın bir mevzu açardın ortaya. Olmayan şeyden mevzu çıkartın. Ne konuşuyorlar sanatinde insanlar istedim. Ciddi, ne konuşuyor? Ciddi, Konuşanlar ciddi. diye bir adam var. Ne konuşuyor Allah aşkına ya? ya işte, baz, ne konuşuyor ya? Işte uzanlar ciddiye almıyordu. Şimdi ciddiye alınca kasılıyormuşum. Ciddiye yani yani hmm. dil öğrenmek için yanıma geldi. Benden dil nasıl öğrenilir diye bana soruyor yani. Dilimi görmek adam. istiyor. Ha, dilim. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> dil. <gülüyor> dil nasıl öğrenilir? Ya neden dil öğrenemiyoruz yani? dolayı e, ve bununla beraber <gülüyor> ve dahi dil yoluna çıkmak istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin Sağ olun. Hayır, hayır, teşekkür ederim. Yani? Size de e, bu konuda bana yardımcı olmadığınız için çok teşekkür ederim. O Yasin. sizin emekleriniz de olacak bir şey hocam. Evet, emek emek önemli yani dil terlemeden olmaz. Çok terledim şu anda. Suyusancere mi? Cengere Ankara. Eee very hot. Ankara'yı ziyaret. Yani sıcak kelimesinin ne o mu karıştırıyor? Hot diyebilirsin, warm diyebilirsin. Warm. Warm da olur ha. Bu biraz an, ılık yani. Ilık mı? Ankara bugün çok sıcak. Fakat But But nem yok. No humidity. Amiditi. No humidity. Humidity. Bursa Güzel. Fakat nem çok. Söyle. Bursa is very beautiful. Hı -hı. But But Very But no. No. No. No. No. No. dedi. No. No nem çok. E, nem bu Ankara'da mı vardı? Ankara'da yok. E, niye bat dedik Ozan Hocam? Bat kullandığımız zaman bir şey zıtlık olması lazım. Yani birinde Ankara artı... bugün çok sıcak fakat nem yok. Aa Ozan orada çok olmasın mı lazım? Ya <gülüyor> <Yok>, Bursa <gülüyor> Bursa, güzel de, Bursa güzel dedim. Bursa güzel dedim ama Bursa çok şey demedim. Sen iki sıfatı aynı anda karşılaştırıyorsun ve Batı kullanıyorsun. Ha şöyle o zaman olur. Yani Antalya mı çok sıcak, Ankara mı çok büyük. Kayseri daha geniş olur. Hı. Yani oradaki şey farklı yok. Buranın sıcağı güzel, temiz sıcağı var. Ama nem yok. Nemin olmaması güzel bir şey. Hatay da öyle. Yani sıcak ama nem yok. yapış yapış oluyor. Ki oluyor mu? Ha o zaman Mersin'de de var. ben de kaldım. Adana'da da aynı şekilde. İnsanı e, gam değil. Nem yıkar. Yani insanı gerçekten nem yıkıyor yani. E, duvarı da gam, gam yıkar. Duvarı da zaman gam yapmış oluyor. Yani gerçekten ya, hani. Adamı da zam, şey, zam yıkar, Yani piyasalar yıkar. Açıkçası dil için geldik ama e, Allah sonumuz hayır Ama yani güzel. Yani maşallah dilde pabuç. <gülüyor> yani. yani şey en azından Türkçe'ye az buçuk hakimiz de çok şükür. Sökmüyor ee, ama hocam. Yok faydası Ama Azerbaycan'a gitsen olur ya. ha. Ha Azerice konuşabilirler. Öyle mi bana? Yok Türkçe de konuşsan anlırlar seni. Ama işte yeterli değil. Ben daha böyle bir e, genele, Avrupayı e, şeye hitap etmek istiyorum. Orada kardeşlerimiz bizim. Ne zaman gelse tokalaşırız, konuşuruz, görüşürüz. Nerede? Birimiz. Azeri, Kırgız. E, Kırgızlar Türkçe konuşur mu yani? Ya, de... Yakındır zorlasam. <gülüyor> Hiç sanmıyorum. <gülüyor> Zorla, <da>. san <gülüyor> niye Türkmenistan'a Azerbaycan Kırgızlar'a? Türkmenistan biraz benziyor da Kırgızlar'ınki çok şey olmuyor, Çok farklı. insanlarla İngilizce konuştuğumuz platformlarda bazen o ülkelerden geliyorlar hani daha çok bizde yani Türk olarak belliyoruz hani Türk evet, ailesi evet, aldığında evet, falan yani. biz sizi Türklerden biz sayıyoruz altay, falan deyince bazı şey. şaşırıyor. Ne, nasıl yani falan diyorlar böyle. Yani. Ya işte dil olarak aynı ailedenmişiz falan diyorum. Bazı tamam diyor ama bazı da hiç ya hem oralı olmuyor hem de çünkü hem, oral ne, değil, diyor, çünkü ne <gülüyor> oralı değil falan çünkü. Diyor yani. Çünkü oralı değil, oralı olmadığı için. Yani dediğim gibi sabe yani bir global dil var dünyada İngilizce e herkes öğrenesin de istiyor o mecburiyet artık değil mi yani onun bir artık bu sefer sonra bir tartışmasını yapmaya gerek var mı ben yok İngilizce öğrenmeyeceğim Türkçe'yi bütün dünyaya yayacağım yok kızıl elma falan filan değil mi ben... yok. çünkü aldı başına gitti bütün uygulamalarda programlarda internette e, İngilizce olmayınca hiçbir şey olmuyor. Bütün tabirler, yani terimler... tabi yani ne yapmak istediğinize bağlı eğer. Yani sadece e, ya podcast diyorsun yani podcast değil de Türkçe karşılığında bunu da ben. Sıçam sorma zaten sırf o yüzden, yani hadi tutsun yani. Sırf o yüzden. E, Sapma. Me, me, Mebirgin.com'da Mebirgin.com'da ben podcast ile ilgili böyle bir döküman bir şeyler hazırlayacaktım yıllar önce işte 2020 evet. yılları falan. Podcast yoktu o zamanlar. İşte var yeni yeni ben onla ilgili ne demek tam olarak Türkçe'si? Yok işte. Hot e, ne kısaltması? Kes ne demek? Iki Test şey yayın demek de iPhone'un iPod'ları var ya ha, Bahsettiğin şeylerden bahsediyorum Hani bir İngilizce diye bir gerçek var ortada e, tabii. Ve öğrenmek istiyorsun Ve öğreneceğin yerde okul sanıyorsun Kitaplar sanıyorsun e, Oradan ilerleyeceğini sanıyorsun Halbuki e, boşa zaman Boşa kürek boşa Başka ne var boşa Yani o boşluğu <gülüyor> dolursun boşa var. Ve O değil o Boşa bir şey çekme <gülüyor> anlamında oluyor e o da zaman kaybı. Ben öğrenemedim. Arkadaşlar da öğrenemezsin. Bari çocuklarımı çocuklarım öğrensin. Diye. Yani öyle bir dertlendim. Senin yanına geldim Bir dil bir uzmanı de, olarak. Bir, bir, podcast ile ilgili bir şey diyecektim. Onu bir tamamlayayım yani. <gülüyor> bir müsaade ederseniz yani. <gülüyor> i̇şte buyurun o, buyurun. O zamanlar podcast ile ilgili bir şeyler yayınlayacağım. Bir şeyler söyleyeceğim. Evet. Ama Türkçesini bulamıyorum diye rahat da edemiyorum. Yabancı kelime bunu da kullanmak istemiyorum. Evet. Böyle böyle kendimi çok Tuttum. Ta ki TRT podcasting uygulamasını gördüm. Ondan sonra ya dedim TRT bile çevirememiş podcast ya. uygulaması yapmışlar. Hani programlarını o, o formatta yayınlamaya başlamışlar. Ya dedim ben de o, o şekliyle kullanacağım Hı, ve de. öyle bir şeyler yaptım. Ya yani biraz imam şey yaparsa erken... ben <gülüyor> anlamında yani genel itibariyle yani. Yani hayır zorlamaya da gerek yok zaten sonra. Mikrofonu. Ha mikrofon burada değil mi? Bak mikrofon İngilizce mikrofone. <gülüyor> Anladım yani bana mikrofon mikrofonu e, 10 kelime söyle. 10 <gülüyor> kelime söyle 8'i yani 7'si büyük ihtimalle zorlasam Farsça, Arapça, İngilizce. Nısı yani kullandığımız şeylerden bahsediyor. Evet Türkçedeki yani e, o yüzden hani ya diller birbirlerinden etkilenir hocam yani mesela geçişken. İngilizce'deki kelimelerin de bir bir kısmı e, şeyden diğer dillerden gelmedi. Ama yani. almış e, içine sindirmiş. Bizde de öyle Türkçede de öyle. Sindirmek. Al almışız Arapçadan mesela. ondan farklı formlarda kullanıyoruz yani. Form form evet mesela. Formda mesela yani <gülüyor> fark mesela. Afrika Afrika girmeden bir millete düşman giremez. Hayat. toplu bir yani beni konuşturmayın şimdi bu saatten sonra yani. Akif'in sözüdür Akif'in güzel bir beytidir da şiirinden bir mısrağadır mısrağadır <gülüyor> ve rahatsızlık kalem yani ve rahatsızlık kelam yani Mustafa abi, e, dil bir bir umman ama yüzme havuzunda da öğrenebilirsiniz hocam. Yani kendinizi okyanusa atmayın hemen. Ha, evet evet onu diyordum ben zaten o acıdan hani şöyle bir şey derler Dille ilgili hani şu aşamadır, bu aşamadır, şu seviyedir değil, yani toplu olarak girin diye bir şikayide de var. Hani ben şunu öğreneyim de bu kalsın, bu değil de yani her önüne geleni alıp sindirmeye çalışın. Bir de ne kalırsa elinizde diye bir şey var, bir kural var, bilmiyorum o ne kadar doğru. Mesela yok ben şuradakini öğrenmem, bu alt seviyedir, bu üst seviyedir falan değil de Hani neyi kullanabiliyorsanız. Bir şeyi hedeflemiyorsanız. Ha. E, bir yani gündelik değil de, evet, gündelik he. hayatta kullanacağınız kadarını öğrenin. Zaten daha sonra zaten ihtiyaç duyduğunuzda bir iki zorlanırsınız. Ona bakarsınız, onu öğrenirsiniz. Ondan sonra onu o şekilde kullanırsınız. Mesela bıçağa ihtiyacınız oldu. Birkaç kere söyleyemediniz. Onu tarif etmeye çalışırsınız. Ama beden eninde dili, sonunda bir şekilde de şey, şey yaparsınız yani. Knife dersiniz, knife dersiniz. Bak o biliyorsunuz. Knaif'teki knife'ı ben çözemedim. Now'daki mesela Knao. Knao demek daha güzel geliyor Bu ya da Knaif. Bastıra bastıra. Orada... Mesela bu da engel olmayacak bana. Anladın mı? Bana keskin bir knife ver. O ne demek? Bak kaldın. Şeyden istiyorum. Bıçakçıya gidiyorum. İngilizce İngilizceci bıçakçı. İngiliz bıçakçısı. Seni, Alexander. Alexander Knife'la kovalar onu yazdım. <gülüyor> o beni Knife'la Ben dili öğrenmeye çalışıyorum. Yani ben onu yok Knife'de, yok baştaki key'e atayım da söyleyeyim diye uğraşınca bu sefer tamamını kaçırıyorum ben. Yazıyı sesli halini bilmediğimiz için, o şekilde öğrendiğim için onu okumaya çalışıyoruz. Halbuki mesela insanlarla ilet, konuşarak iletişim kurduğumuz zaman... Hayır hani ben Knife nasıl... desem anlamaz mı adam? zor anlayabilir, Niye? yani Zor anlayabilirim. Zor yani anlayabilir. Belki knife için tamam da. Başka e, ne var? Başka bir sürü şey, var kelime de var tabii canım. Bir now, now, var. Bir knife var. Başka bilmiyorum ben. <gülüyor> Üç, üçüncüyü söyler misin? Yani, üçüncüyü bana bir söyle Allah aşkına ya. E, hocam 90 derece dönün de öyle konuşuruz. Ha Şimdi. Aa, bana üçüncü K ile başlayıp ile biten ve baştaki K'yi yuttuğumuz. K, K yutması. <gülüyor> K yutması diye, K düşmesi diye tabir edilen İngilizce'de bakıyorum. <gülüyor> o kadar da seviyeyi biliyorum. Bir tane daha söyleyeyim. Şuradan kendimi kaçıncı kat 4 Dört. Da, dördüncü kattan şey yapacağım. Elimdeki peçeteyi atacağım yani. Çevreye saygılıyım diyorsunuz yani. yani. Nedir gö üçüncü kelime? Knaf. Almanya'da yapmayın hocam o şeyleri yok, yok yani. Şakasını şey bile yapmayın. Yani. Sizi sınır dışı deport <gülüyor> ederler yani. Deporte. <gülüyor> Şimdi Knaif <gülüyor> Ben bir knife istiyorum. Ha knight var bir de. Ha knight var. Hadi bakalım. <gülüyor> knight neydi? Knight. Knife, knay bakma. Knight. Şoveli demek. şövalye. Gece. Ha, gecenin şövalye, gecenin knight, adı. öbürü de knight. Yani knight de yazılır ama yine knight gibi okunur. Ama neden bak dil etom, etimolojiye girelim istersen. Yani bu saatte biraz işte olur da yani saatin birinde etimolojiye girmek istiyorum. Etimoloji Bilmiyorum mi? Işte. Etimoloji mi? Etimoloji. Etimoloji mesela. Türkçe de Türkçe bir kelime zaten. Yani Türkçeye girmiş. Etimoloji. Etim, etim. Etim ne? Eti, etimoloji Türkçe. Etim ne? Budum ne diyorsun? Şimdi bak reis. Bak. E, şimdi hafız dinlemeli. <gülüyor> Knight dedi ya. Tamam, taburet tabu geldi. Ha ama daha. kadar geldi. Knight, Knight. night. Night-nayer gece. Knight ne, şövalye anlamı var. Gecenin askeri anlamında knight olur şövalye. Knight of the night. Knight of the night. Hayır hayır. Yani knight'a döndüğü zaman şövalyenin karşılığı gece genelde orta. Öyle <gülüyor> mi? <midir? gülüyor> Tabii. Anladın mı? Yani öyle neyse mevzumuz o değil. Sadece ben neden bu insanların konuştuğuna bir örnek vermek için mesela. Mustafa Bekir neden İngilizce konuşur? Çünkü, Çünkü evinde gece gündüz Duvarlara İngilizce kelimeler yazıyor, bağırıyor, podcast'ler kuruyor, yani dert edinmiş İngilizce'yi, doğru mu? Doğru. Yani şöyle yani kısmen ha, Hı -hı. Yani. Ama yani, Halbuki Mustafa Birgin İngiltere'ye gitmiş olsaydı iki sene ya da bir sene ya da 6 ay İngilizce'yi daha ee, ne derler onu daha selis bir şekilde bak. Bir selis, şey selis. Selis ne? Açık ve net, daha temiz daha Türkçe bir kelime mi bu? Selis. Türkçedir. Türkçe. Ha? Sales, İngilizce'deki sales Alıp satan anlamda değil sales değil? Selis. Selis bir dil kullanabilirdi. Valla Allah'a. Tabii tabii. Selis, selis'e bakabilirsiniz. Ee... En azından bir kelime tamam. olmuş olur. Tabii olacağız. tabii. Yani size bir selise veriyorum. <gülüyor> Bak işte dil böyle bir şeydir yani. <gülüyor> Anladın mı? Dil böyle geyi yapla yapla nasıl derlerine zihin yorula yorula nasılydım? Ee... <gülüyor> yön. Seninim yön oldu biraz. Şurada kestireceğim ben yani. I ee, kestirmek neydi? Şekerleme anlamında. Kat. <gülüyor> <gülüyor> Kat değil de ee, ne denir ona ya nap, şey. Nep. Nep. Ben kısa bin, uyku demek ne. Sayık ha. Sayık yani Ama şey sanki gibi. Sanki yatarsan uzun yatacaksın gibi geliyor. <gülüyor> uzun yatar. <gülüyor> uzun çalar vardı eskiden. Evet. Şimdi uzun yatar olacak. Yani istersen bu muhabbetin Dil, dil çok su götürür çünkü. Dilin hamuru şeydir. Dilin kemiği yoktur mi? <gülüyor> Dilin kemiği de yoktur. Hamuru da çok su götürür yani. Konuş konuşsa baya kadar bitiremezsin yani. Dil canlı olması lazım. Geçişken olması lazım. O oynuyor zaten. Dil mi? Hı hı. Ha, evet evet o açıdan yani. O yüzden hani dilimize şu geldi bu geldi. Yok benim dilim beni iyi dildir değil. Şu anda nereden tutarsan oradan kardır deyip yani hangi dili öğreniyorsanız hakkını verin hocam yani Arapça olsun Arapça evet Arapça olsun, olsun mesela olsun. değil mi? hangisi olursa olsun yani güzel konuşmak güzel bir şekilde kullanmak onun hakkını e, korumak lazım, yani böyle evet, bozmamak evet. lazım aslında. Yani bu bütün, bütün diller, bütün, dinler, yani. bütün dil yani, ilkçılığı yapmamak lazım. Yani hem yani. de evet. sadece dil içinde değil, bütün e, işlerde, görevlerde de görevin hakkını vermek lazım yani. Ben ben şey çok severdim mesela Fransızca gibi şiir dili olduğu için. Ama nerede kullanacağım? mesela Şiir yazık oku. Şiir yazık oku değil, yani hani kullanma alanı az olunca. Yani konuşulan dil anlamında, nerede konuşuluyor mesela Farsça? Afganistan. Farsça, Afganistan'da mı konuşulur? Var, Ber, Berhça falan, Farsça orada konuşuluyor. İran, yani sınırlı. Ama yani kullandığın dil daha geniş bir kitleye hitap ettiği zaman İngilizce, çünkü biliyor sen merak etme. Yani İranlı senden benden iyi İngilizce konuşuyor. Hmm. Afgan desen keza öyle. O yüzden hani herkes benimsediği bir dil varken Ortak bir dil, derdini anlayacağı yani hani bir dil. Yani hani o ortak dünya dili artık hani onunla ama, savaşmaya ya evet da... Evet evet mücadele etmeye gerek yok ama mesela Almanlar çok katı bu konuda yani. Fransızlar diyebiliriz. Öyle değil mi? İlha mi? Orada... dil milliyetçiliği fazla değil mi onlarda? Bizim Türkiye'de de var sanki bu insanlar mesela hani Türk Türklüğüyle ya da hani diliyle hmm. bulunduğu konumla övünüyor. O yüzden yabancı dil öğrenmek istemiyor. Ha o da var evet. Biraz kapalı yani o açıdan. Tutucu mu derler? Muhafazakar mı denir? İşte tutunca tutucu, muhafaza edince muhafazakar. Turşu kurunca yani... Turşucu. Turşucu. <gülüyor> yani şey olarak hani neyi şey yapıyorsan ee, o kelimeyi getiremedim aklıma. Hani bu şeyleri bir saklama kaplarına koyarsın ya bir kapatırsın ağzını iyice şeylere koyarsın. boğdurma falan koyarsın o yıllanır böyle kaldır. Onun bir adı vardı. Konserve, Sanırım. Conservation. Ne demek conservation? Hı, oradan geliyor. Konserve ama konservenin kelime kökeni olarak tutmak, tutucu, konservatiyon. Konserve oradan mı geldi daha acaba? Tabi tabi. Etimoloji konuşmayalım mı sadece? Konserve nereden geliyor? İngilizceden. İngilizceden? Vah. Ya, ya. Yani şey ya. ya ne demek konserve? Konservasyon, konservasyon, ne demek? Yani demek? Ha korumak, ha korumak, onun mayalanmasını beklemek e, tutup Tut mu? konservasyon. Muhafize karenin karşılığı nedir? Tutucu mu? Tutucu. O İngilizce karşılığı nedir? Yaz İngilizce karşılığını. Muhafazakar. Konservatif olur yani. Konservatif yani düşün yani yani turşudan nerelere geldik işte? Dil böyle bir şeydir. Yani hiçbir dil bilmeden <gülüyor> hiçbir dil bilmeden bu kadar ahkam kesiyorsa. Düşün yani bilen adam ne yapar yani. Yayın devamı dediğimi podcast. Ya yani yani dedi bitmediyse. <gülüyor> <gülüyor> Neye bakacaktık hocam? Konservasyon. Yaa. ya Değil mi? Değil mi? Değil mi? İşte hı. onu al konserveye çevir yani sonuçta. Böyle işte Mustafa Bey. Yani dil diye öğrenmeye geldik ama işte... Bakın hocam mesela. Buyur. Şimdi yeni bir kelime sizin için. Anlama tutucu muhafaza yakar. Güzel. Burada da örnek cümleler var. Aa, çok iyi. Bunlardan bir tanesini gözünüze kestirin. Favori cümlenizi yapın mesela. Tom used to be conservative. ya ben buldum. You are conservative. <gülüyor> you are conservative. Ha o da olur. Ha güzel. Yani ya da ben e, muhafazakarım. ekarım dersin. conservative. İşte bunlardan beğendiğini ekliyorsun listeye. Kendini liste ha, yapıyorsun. Daha sonra iyi. bunları dinleyebiliyorsun da. Bak mesela biz, konservat... Biz... <gülüyor> konservatuvar öğrencileriyiz Konservatuvar mesela. Kelimenin kökeni nedir? Ya. Fransızcadır ama o da bir arada olan, beraber iş yapan. Anlam turşu beraber kuran. <gülüyor> <mi> <gülüyor> yok yok yok konservatuvar için. Konservatuvar'a bakarsanız eğer e orada birlikte bir şeyi muhafaza etmeye çalışan. Armoniyi, oradaki o birlikteliği, oradaki o sanatsal düşün dünyasını. E <gülüyor> muhafaza etmeye çalışan insanlar anlamındadır. Konservatuvar. Onun yeridir yani. Buyurun. Yapacağız. Yani. Buyurun. Ya. ya. ya aynı. Aynı. Onun, oradan çözemezsin. Ama kelimenin köküne gittiğin zaman odur. İngilizcesi mi? Aynı. Konservatuvar. Evet. Haa. Yok yok. Aynı aynı İngilizcesine. Bak buradan İngilizcesine. İşte o hep Bütün yollar çıkar yani sonuçta. All roads lead to Rome diyorsun yani. Ya. Ne dedim? Bütün yollar. Nereye çıkar? Bütün yollar şeye çıkar. Roma'ya. <gülüyor> Türkçe anlamda o Zaten çözdük yani. Şey olarak e, konservatör ne demek? Türkçe anlamı. Bir arada bir iş yapmaya çalışan, bir arada... Ee, bir şeyi tutmaya çalışan. Hep beraber bir müziğin notasını tutmaya çalışmıyorlar mı? Anlamadım konservatuar kelime olarak ne demek? A room with a the glass there, duvardan duvara. A room with a glass roof ha? and walls ya. attached to a house ya. Ya, ya, ya, ya. at one side. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, <gülüyor> ne desen yani? Yani sonuçta kelimenin kökenini bileceksin. Ne yapayım, Köken bilimciyim ben. Açıkta açıklıyorum burada. Ben köken bilimciyim yani. Yani konservatör. Aleyinize yani. bir şey çıksa da çıkmasa da. Tabii, şey. tabii. Bak bak bak gördün mü yani, gördün, gördün mü? Ama anladım. yanlış mıyım? Evet. Ne, nerede yanlışım? Örtüşen kızım ne? Konservatuarın kelime anlamı ne Türkçe'deki? E, okudum. Neymiş? E, Bırakmadınız Yok yok yok Türkçe konservatuar ne demek diye bak. O İngilizce değil. Konservatuar ne demek? a school for teaching of music. Tamam işte. Abi. Bak, müzik notalarını <gülüyor> bir arada tutmaya çalışan sanatçılar birliği. Bir, abi, bir müzik tanımı notalarını bitirmiyorsun ki hocam yani. Ya buyur, buyur, bir de buyur, İngilizce buyur. bilmiyorsun. Maşallah benden iyi anlıyorsun. <gülüyor> Lep demeden leble anlıyorsun. Yani, yani çünkü... Daha tanımı ben cümleyi bitirmeden Sen anlıyorsun bana. <gülüyor> Anlıyorum orada bağ kuruyorum. Yani ya uzak değil konservatuvar bize. Yani şey mekan olarak yani yakın bir alan. Üniversitede yakın mıydı konservatuvar? İşte Tabii tab aynı hemen alt Senatürbiyat'ın altındaydı ondan yakın dediğim o. Yani kelime böyle bir ya şeydi işte. Yani tutuculukla bir bağ kuramadık hocam da buradaki örgü... Tutuculukla. Konservatuvar öğrenciler en tutucu insanlardır. <gülüyor> Neyi tutarlar? O müziği, notayı bir arada tutmaya çalışırlar. Nasıl ya? Kaçıyor mu ki? Kaçıyor tabii. Ama onlar da kovalıyor. Yok yok onlar bir arada tutuyorlar e, yani. Ama peşinden gitmese adam aynı şeyi söyleyip durması lazım. Bir sonraki notaya geçiyor hep. Ha yok okuyor. yok. Belli notaları bir araya getirip orada tutmaya çalışırlar. Ha, yakalayınca, şey beste ne demek? Yakalayınca nakarata yani. <gülüyor> <gülüyor> beste <gülüyor> best e ne demek? Beste? İngilizce. İngilizce mi? Composing e, bestelemek de e, compose compose etmek kompoz. bir araya tutmak composition olur composition abi. ne abi. demek composition demek composition bak farklı farklı şeyleri bir araya getirip yazmak demek composition e? ne demek yani o nasıl ne demek hem söylüyorsun compose etmek de işte compose en çok kim compose eder abi konseratal öğrencileri transpoze yaparlar olayım kompoze ya beste diyecektim beste ne demek beste Türkçe Farklı farklı şeyleri bir araya toplamak demek Beste. Mesela serbest. Aha. Nasıl yani? Beste. Beste. Yok yok kelime anlamı demek Beste'nin. Farsça bir kelime. Beste farsça bir kelime. Best bağlamak demek. Beste. Serbest. Tabii. Bunun başı bağlı demek serbest. Halbuki tam tersi anlamda gelmiş. Rahat bırakılmış anlamda gelmiş ama serbest... Ser, başlıyor. doğruymuş. Composition. Evet. Ya da setting varmış. ben çok bilmiyorum. Aynen. Composition ne demek? Kompozisyon demek. Tamam. Aynı yani zamanda kompoz... beste anlamı varmış. Var mı? İşte öyle gidiyor. İşte buyur. Buyur. Beste'nin kelime anlamını sana söylüyorum. Hı -hı. Fars dili ve edebiyatı ve beden dili edebiyatı görmüş bir insan olarak. Beste bir yere tutulmuş, bağlanmış, tutturulmuş. maşallah yani hiç İngilizce bilmeyen biri olarak benden evet. daha iyi çıktınız. Yok konuşamıyorum. Ama artık Al, konuşamıyorum. Al, derdimi, Al, Al, Al, Almanca'da nasıl olursun? Derdimi anlatamıyorum bir tek. Yani Chopin'e vur anlatamamış, hiç anlatamamış. Ben de anlatamıyorum derdimi. Anladın mı? Mevzu bu yani. Hani beste'den oraya gittik, konserveden oraya vardık ama <gülüyor> neymiş anlamı? O pozisyonun mu? Hı. Kompozisyon, derleme, tertip, birleştirme, birleşim, beste, yapıt, ya buyur buyur daha ne diyeyim ben ya? Yani hiç ayrı bir şey var mı? Ayrı <gülüyor> etmek, tefrika. Beste anlamı varmış bak kompozisyon, beste. Evet evet evet. evet. Buyur. Beste yapım bileşim, şey. bileşim, en güzel kelime olur. Bileşim, oluşum. Bunu kim yapar? Konservatör öğrencileri yapar. Konservatör ne demek ki? Tutucu. Nasıl ya? Onlar icra eder ya. İcra etmez üretir de aynı zamanda birleştirir, beste yaparlar. Beste besteci Besteci de çıkarcı. Besteci söyle, konservatuar öğrencisi olmadığı evet. ki. Değil de kelime anlamı anlamında söylüyorum. O da konservatörcü olur o zaman. Olmaz. Olur olur. Nasıl olacak? Kons yani ne derler ona? Sen hangi üniversiteye okudun? Diyor ki ben şu Bilkent Otlu'dan ve de Hayat Üniversitesi mezunudur ama Hayat Üniversitesi'nin konservatuar <gülüyor> bölümünden mezun olmuştur. Olmaz. Besteci tabi. O da aynı Ama yere Ama diploma gelir. vermiyor o zaman Hayat Üniversitesi onun. Yok, vermiyor da o kendisi alıyor bir yerlerden zorla çekerek alıyor. Mahalli sanatçı oluyor. Ee, bağlama çalıyor. Ud çalıyor. Bence o bestedir de çalıyor gibi geliyor <gülüyor> Onlar Onlarda çalıyor. Yani kelimenin kökenini anladınız. Konserve. Konservatuvar. Ve bundan iş yaptı. Composition. <gülüyor> Yaptıkları işte. En sonunda bestelemek yani bir araya getirmek, oluşturmak, tutmak. Bak tamamı tutmak, kaçmasına izin vermemek. Hocam bu arada siz iyi tutucusunuz. Ha, i̇yi, i̇yi tuttum. <gülüyor> i̇yi tuttum. <gülüyor> i̇yi, tuttum. <gülüyor> i̇yi tuttum. Yani <gülüyor> bir yerden tuttum mu gideceksin yani. <gülüyor> Yine bir tutukluk hikayesi oldu. Yine bir tutuculuk hikayesi oldu. Öyle mi <gülüyor> Mustafa yani. yani dilin sonu yok. Tutkun dublördünüz. Bugün tutucu dublördü. <gülüyor> tutucu, yani. tutucu dublöre döndük. Yani dediğim gibi dili şey yapmak lazım. Ne? Serbest bırak. lazım. lazım falan. Değil yok yok dilin yani önünü açmak lazım yani. Akışına bırakmak lazım. Ne de, bilinç akışı diye bir tabir vardır bilinç akışı. Mesela bir söz söylerim sana. Sen ilk aklına gelen şeyi söylersin mesela. Söyle Sütlaç. Süt. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ya sana çalıştırdığı şey yani ya. Söylüyorum yani çocukluğuna gidebilirsin... Ne bileyim ben. Söyl tam söylüyorum o zaman, tam söylüyorum i̇lk o zaman. İlk çaristren diyorsun. İlk e, e, süt mü geldi aklına sütlaştan evet, ya, evet. Allah'tan kork ya. Yani ne gelmesi lazım? Allah Allah bir ne bileyim ben hayal gelir. Böyle... Hayal nasıl geliyor ya sütta, <gülüyor> <gülüyor> hayalet Hayal gelsin. Ya hayır ilk yediğin sütlaştan yani ilk yediğin belkendiğinden yedirmiştir sürü, sana. Bana süre vermiyorsun ki hemen. Hay, süt... ama ilk aklına gelen bilinç akışı öyle bir şey yani. Tamam işte süt geliyor. Bilinç akışı. Allah Allah. Çünkü o bilinç akışı olmadı. O zaman saylıyorum tamam. Konya. Üniversite. Ya geç şunu ya. E benim için en standart otur ya. Allah Allah. Konya yani... deyince ben bakma ne derler ne özgürlük mi <gülüyor> özgürdik mi? Konya ve özgürdik. Yani var? şey bak şöyle bir bağ var orada e, üniversite öğrencisiydim bak anladın Aynen. mı rahatça tiyatro yapıyordun oyun oynuyordun çevrem falan rahattı anladın mı yani ilk kelimenin çağrıştırdığı şeyi çağrıştırdı. Yani. Hmm. Anladın mı? yani sen ama şeye gidiyorsun çok nedenler somut o, o şey yapıyorsun hmm. somatize ediyorsun. Herkes kürsü hangisi? <gülüyor> <gülüyor> hangi kürsü yani? <gülüyor> ondan dolayı öyle hangi gelinleri bakmaları kürsü? Hangi? O kadar çeşit var Yani ondan dolayı mesela. Kürsü ne? Diş geldi aklıma. Kürsü dişim mesela ondan çektirmiştik rahmet rahmetli Kürsü dişi olanlar. mi var. Ha kürsü dişi derler mesela. İnternete yaz. Kürsü diş diye bir tabirdir o. Ne, ne, ne dişi? Azı dişi mi? Azı dişi bizim orada kürsü, de, kürsü diş derler. Kürsü deyince aklıma diş gelir. Rahmetle dişten öldü benim. <gülüyor> Zor söylüyorum. He. Gitti dişini çektirdi. Geldi eve. Yanlış dişini çekmişler. Öyle diş çekmiş Beyine vurdu. Ya, 75 yaşındaydı. Ee, kürsü dişi diye bir tabir var mesela. Oradan göremezsin. Google'a yazman lazım. Ben nereden bakıyorum? Google'a bak yani. Yok o kür, kürsü diye arayacaksın. Kürsü. Onu öyle erersen olmaz. O kürsü dişi diye tabir. Ee, çünkü o şeydir. Ayetel kürsü. Kürsü de O kürsü. Hayır Kürsü ne derler ona? Az, ilk büyük anlamında. Anladın mı? Büyük anlamında. Oradaki o kürsüyü ondan dolayı kullanırlar. Kürsü dişi. Buyur. Ne buyur? Ya buyur işte. Buyur bak. Yani hangi sonuca bakayım hocam? Ha, yani kürsü dişi diye tabir tabir diye bakacaksın. Bu bir yerel bir tabir. Benim aklıma öyle geldi kürsü. Hı. Kürsü ya bu yerel öyle bir tabir. O zaman yani alakasız şeyler söylüyor. Hayır Bizim hayır. Orada da böyle, abi bu kullanılır. Kullandı, Kullandı, kullanılır mı ifade eder? Senin e, genel küldürün falan o, belki abi, yeter. Google'da, Google'da, yani, Google'da yazmaz. Ya yani Google'da da... yazmaz derken şöyle. Ee, yerel işler diye çıkar bu. Ya tamam bak tırnak içine aldım. Böyle al, bir al. ifade varsa bakalım. Bakalım buyur. Yok öyle olmaz. Öyle <gülüyor> <gülüyor> olmaz yani. Sen kürsü olmaz. için başka bir şey Çalıştıramayacağım <gülüyor> ben Kürsü dişi derler. Bunu, e, derler Bunu ona... bir sizin evde söylüyorum. Yok yani. yok evde değil. Evde değil van ve e, havalesinde söylerler. Çıkmadı, hiçbir hiçbir. Doğu'da van falan ve... çok kullanırlar bunu. Diyarbakır, çok, Urfa, Antep, bu. Kürsü dişi derler o azı dişinin Hocam yerine. Hocam niye çıkmadı o zaman eksik sözlük çıkar Eksi sözlükte çıkardığım? E de çıkar. Çıkmıyor. Bak. Kürsü sonuçta... dişi yaz. İşte ee, iyi, doğu, iyi, doğu, doğu tabiri diye kürsü dişi. Abi çıkmaz. Siz kendin bak. Ha, o zaman o zaman şey. Kürsü dişi ama. Ya yani, mantıksız mı peki? Sen kendi zihnine vur bakalım bunu. Kürsü, dişi. Kürsü ne demek? Yani derler ki bu kürsünün sahibi kimden? Kürsü birine ait olan büyük yer anlamında değil mi? Mustafa no. Bizgin kürsüsü. Bir önem atfeder. Kürsü ya. Kürsüye kim çıkacak? O gün zıv zıv. Hayır olmasın. gerçekten yok. Siz e, o tutkunduplarınızdan sonra bir gerileme dönemi başladı o gün bir bu kafanıza bir şeyler olmuştu. Oldu, Köpekler oldu. sizi kovalamıştı o günü. Oldu, Bilmiyorum ısırtlar mı sizi bir şey mi oldu? Yok olmadı ya o gün bir şey. Ondan oldu. sonra sanki biz görüşmedik gerçi Tabii çok üzerinden de. çok, çok aşıdan falan. Aşıdan aşıdan sonra oldu bu. <gülüyor> aşıdan sonra bir dile karışı yakındığı olmuştu. Aşılanmışsınız. <gülüyor> aşı, aşı tuttu yani. Aşı tuttu. Yani peki sen yani mantığını da düşündüğün zaman kürsü mesela önemsiz bir yer. De, kürsü der misin sen? Ya diyeyim demeyeyim. Hayır işte kürsü mesela insanın önemli dişi hangisidir? Azı dişleridir. Ayetel kürsü ne demek? Niye en ne büyük önemli? ayet. Nasıl? Hayır. O ayetel kürsü kürsü, kürsü, ayet kürsü. kürsü de aynı. Nasıl aynı. Kürsü bozulmuş halidir onun. Ne, Arapçadaki kürsü ne Evet. Demek? Kürsi büyük anlamındadır. Ne biliyorsun? Ayetel kürsi. Bak bakayım kürsi ne demek? Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ya orada kelime var sözlük var ya. Ölüyorum ya sizin yani çok daha verimliydiniz ya. Yok yok yani e, ama yok yani ben etimoloji diyorum ya. Etim, etimoloji diyemiyorum da hatta yani bu saatinde köken bilim çalışmayalım da. Ama kürsi diye geçer. Kürsi ne demek? O çıkmıyor işte. Google'la yetersiz kalıyor orada. Siz yardımcı olalım. Yani Oluyorum işte. Hayır, ha mı? yok ondan dolayı değil. bitirmiyorum bitirmeyelim. Şarjı, Şarjı evet. mesela. Ne demek? İngilizce. Bunlar hep tabir işte. Nasıl ya? Türsi. Evet. Buyur. Buyur. Evet. Bunun türsisinin... Yani yer, yer, önemli bir yer anlamında. Dişin en şeyi Başlıcan az dişler. <gülüyor> yok Hayır ağzı dişi... dişi... Azı dişine kürsü diş derler. Bir şey, bak üst üste konulmuş, mesela onun üzerinde oturulan sandalye gibi anlamıyor. Tahep sandalye gibidir. O dişin şeklinde bak, oturulan sandalye gibiler. Ayakta mı da benziyor hocam? Yok ama ağırlık diş, kürsüdür. Azı dişinin tam karşıla kürsüdür. Siz azı hocam? Yok yok azı dişinin. yani onu onu şey yapmayalım. Yani mantar vurduğun zaman da çıkar yani. Aklın yolu bir, dil, dilin yolu tek. Dilin <gülüyor> yolu tek. sizin yola göremedim. Yok mi? yok. O ifadeler budur. ya yani konservede yanıldım mı? Kelimenin köküne kadar in. Ko git ko ta Sümerlere git. Ha. Sümerlerden gel Hititlere dön. Oradan Frigayı dolaş. Kordiyondan in. Kordiyon neresi? Ya şey tarafı yukarılar. İzmir Manisa tarafından in. Ee, bu çıkar ortaya. Ne? Konservasyon. Bu budur yani yazı. Açıkçası yani gecenin bu saatinde e, bu dil verimli bir sohbet olmuştu inşallah. <gülüyor> Çok <gülüyor> ee, acayip. Ben acayip faiz aldım. Uçuyorum şimdi. Ya en azından bir şey öğrendik değil mi? Selis kötü müydü? Ne? Selis. Onun da ne kadar frekansı var onu bilmiyorum de. Hı. Ama yani Türkçe'de duymamış olmam ilginç geldi. Değil mi? Çünkü Türkçe bilmiyorsun. Gerçek Türkçe'yi bilseydin, bugün kendini buradan aşağı atardın. Ne Nasıl, kelimeler var? Kelim, e, yani ne kelimeler, ne sözcükler? Ben de şimdi bir Türkçe kelime uzam atmam mı lazım kendine? Hayır, yani şöyle, dilin içinde kayboldukça, dilin dünyasına girdikçe... İntihar etmemiz lazım. <gülüyor> hayır, yani ne kadar cahil olduğunu insan görüyor ya. Bir kelimeden niye cahil olduğunu düşüneceksin ki hocam? Yok, çünkü Derya Deniz, Uman, Sahilsiz bir umman derler. Değerli dinleyenler umarız çok faydalandığınız, istifade ettiğiniz verimli bir program olmuştur. Bugün tutkundu blörümüz Sayın Erdal Göze Bey yaklaşık bir 7-8 sene aradan sonra yeniden aramızdaydı. Erdal Bey bir daha ne zaman aramızda görürüz bilemiyoruz. Kendisi Almanya'ya kaçma niyetinde, <gülüyor> Almanya'ya gitme niyetinde. Almanya'ya tutunabilirse, Almanya'da tutunabilirse artık onu bir daha zor göreceğiz aramızda. Ben, ama artık hani online dünya ile uzaklar yakın. Hem, uzak. Ama aslında Erdal böyle uzaktan görüşmek daha güzel çünkü... <gülüyor> yakındayken çekilmiyor. Çok, yakındayken çok çekilmiyor. püskürüyor. Yani BioNTech. sonra, sonra da diyor ki işte ben Alman aşısı vuruldum. E, Almanca öğrenmiş olmalı değil miyim? En azından biraz. biraz. E, ben de dedim ki bu kadar çok püskürürsen kalmaz ki sende. Yani, hocam yani maşallah. içinizdeki bence aşı sebep oldu var ya. Evet. O virüsleri böyle püskürte püskürte atıyorsunuz <gülüyor> içinizden. Virüs dayanmaz ki size. Yok. Bütün virüslere karşı Küskürtü... P -parad, P -parad, P -parad, Fuski Yem yani, çalışıyor diyorsunuz. Çok şükür. Her neyse Erdal Bey çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız için. Evinize ee, sağlık. E Ecmain. <Gülüyor> Eyvallah. Sağ Değerli dinleyenler yine yeniden bir e neydi programın adı? Dilin Kemiği Vardır. Baba yok ki dilde kemik programında <gülüyor> <gülüyor> Yeniden birlikte olunca Yedek Esen kalmış, kalmış. Babo yok ki dilde kemik. kemik Bir şarkıydı kimindi Tunç Boyacıyan'dı Herhalde Aa, evet, ve türü çok türü. güzel bir şarkı e, Babam diye... Müziği yapalım o zaman Aa, o... bir kısmını kullanabiliyorsa Yani telif hakkı sıkıntısı olmazsa yok, koyabiliriz O çok güzel bir şey. şarkı benim çok yani. değişik Tarzda bir müzikti ve be çok hoştu. Çok güzeldi. Böyle beni cezbetmişti ilk duyduğumda. Yıllar evvel Marmara FM'de dinlemiştim ta evet. lise yıllarımda. Düşünün yani 20 25 sene falan olmuştur yani. Marmara Gölü vardı o zamanlar değil mi? Marmara Gölü. Benzin hala vardıydı. Var ha, yani değil bayağı kirlen. Sistan <gülüyor> sonra çok kirlendi. Ormandaki babu Ormandaki ya. Ne insanmış bu babu Ne insanmış bu can Diller anlatır durur Diller anlatır can Yok ki dillerde kemik Diller anlatır can O taşın masalımı Diller anlatır can Zalanın masalımı anlatırcan Osman'ın mazalını diller anlatırcan yok ki dillerde kemik diller anlatırcan ayna ona. yok ki dillerde kemik yok ki can hayda yok ki dillerde can hayda yok ki dillerde can ellem ve boylam biri ya? İki. Bir diyecek. Üç bir oldu. Eylül. Nasıl bir? Bir Eylül diyecek 1 Eylül tarihli atamıyor musun? Niye? Yani niye öyle yapalım? Bir Eylül Dünya Barış Günü aynı zamanda. İyi de ben ay sonu yayınlayacağım zaten. <gülüyor> Mustafa gözünü seveyim ya. Dil dil bayramı diyelim bugüne ya. E sen bayram yap hocam. Dil <gülüyor> iyi <Her> gün zaten. Tamam işte. Tamam yapmayayım. yapma yapma. saat 17 dakika var. Güzel iki bölüm yap ya. Ooo oh, içinden bir bölümlük malzeme çıkarsa gene şükredeceğim <gülüyor> de. www.mbirgin.com Enlem ve boylam 179 Temmuz 2023. Bitti. Esel kalınız. Enlem ve boylam. Mustafa Birgin.